Aynı şekilde çıkma mecbiyatındasınız. E, nikahta nişan sorusu ise Ayşe annemiz 3 sene nişanlı durmuştur. Bu bizim için örnek delillerden bir tanesidir. Ama bu devirde nişan uzadıkça dertler de uzar. Dertler uzadıkça bir kaşar peyniri vardır böyle sündükçe süner, sündükçe süner biliyor musun? Nişan uzadıksa böyle, sündükçe süner. En güzelı kestirmeden düğünü yapıp götürmektir. Ama uzamasında bir sorun yok. Şimdi laf taşıma ayrı bir şey, Ebu Bela. Bu ayrı bir bela. Şu kabirdekiler diyor, sizin diyor. Hiç önemsemediğiniz iki hasletten dolayı diyor azap görüyor. Birisi diyor insanların arasında laf getirip götürür. İşte şu da diyor bevne dikkat etmezdi diyor. Bununki ayrı bir bela. Aleyküm selamun rehmutullah ve rekatim. Soruların cevaplarını aldınız değil mi kardeşim? kısa ve net bunlar ne yaptın Selahattin? giremedin herhalde epey bir uğraştın biraz açarsan tam anlamadım Şimdi, şimdi nişan başka diyorum başka kardeş. Nişan nedir? Ee, babadan istenir, kızın da rızası olur, kız verilir. Tamam, ben sana bu kızı verdim. Mesela benim damat, benden kızımı istedi. Ben dedim ki, kızımın yaşı küçük, 14 yaşında. Ben bunu vermem dedim. Ben dedi kızına değil sizden dünür olmak istiyorum dedi. Nasıl ki Allah Resulü dedi Ebu Bekir'le dedi hısırlık oldu, akraba oldu. Ben de senden böyle istiyorum dedi. O zaman üç sene beklersin dedi. Tamamdı. dedim. Nikahını kıydım, Üç sene nişanlı durdu. Üç sene sonra ben kızımın düğünü yaptım derdim. Sözde olur. Nikahı olur zifahsa 3 sene sonra olur. Yani düğün dediğimiz. Bu ara nişanlılık devresidir. O onun helal etsizdir. mi? Başında ben şartı öyle koydum. Nişanlıkta sorun yok. Ama babasının evindedir. Evinden çıkana kadar babasının selayetindedir. Ama e, nikah da yanına gelip gidebilir. Ali selam tuhfa Yarın nişan vardı, ha, tamam. Hayırlısı. Allah mübarek etsin diye. Hakikaten bu yazın baya bir düğün faslı geçti. Baya bir düğün faslı geçti. Bu Musa çok cimri kardeşler. Ne tatlısı var. Ne şekeri var. Ne limonatası var. Eskiden kardeşim misafir geldik mi? Bir tatlı sunarlardı. Bir sarma sunarlardı. Ondan sonra şöyle limonatı güzel bir böyle içecek yaparlar diyor. Ya. Anam öldü her şey oldu kardeşim ya. <gülüyor> Ama bugün bayağı bir tatlı yedim ha her gelenin Allah razı olsun çocuklar bana da bir tabak koydu <gülüyor> vallahi şimdi kıvranıyorum yatacağım aslında çok yoruldum <gülüyor> kıvranıyorum dolanıyorum ortalıkta ama tatlıydı özlemişiz ha ev tatlısını benim selam yok ya, ya misafir Elhamdülillah. 47 numara ayak numaram var. 192 boyu 114 kilom var. Yani ne var bunda ya, ya, ya, Orta boy bir adamım ben. Ne kilo alırım, ne veririm? <gülüyor> bir sefer, bayağı bir kilo verdim. 20 kilo falan verdim. Hiç cemediydim. 21. gün kafam bir dönmeye başladı çok aşırı vermişim sonra geldi kilegen aynı yerde istep kaldım. kaldı ben öyle bir yarı birisi değilim mesleğim benim demir döküm 16 sene dökümlülük yaptım ben sırf kastı demir işiyle uğraşa uğraşa sonra kas aralar erimeye başladı hayırlısı bakalım Allah hepimizin amellerini güzelleştirsin kardeşler oruç da bitti ya insan Amin. oruç da geldi geçti vallahi insan üzülür mü hakikaten hani bir yakınına kaybeder ya öyle bende zinti oldu çok bereketli geçmişti elhamdülillah Hayırlısın inşallah da. emrimiz varsa eski böyle oruçları hatırlıyorum da inanın dökümhanede çok sıcak olur. Demir döküm işinde çalıştım ben. 1500 derece sıcağın karşısında çalıştım. Böyle döküm dökerdik. Yani madeni dökerdik. Bu suyun altına yatardım böyle. Yani o kadar çok su akıtırdım ki suyun altında elbiseyle niş sesini. gene de hararet tutmazdım. Ha, buna rağmen dayanırdık yani. Allah bir dayanma gücü verirdi. Çok zor şartlarda tuttuk. Yani yaşım 44 benim. E, döne döne döne döne bakın geldi. Ben bir tur attım böyle. Yani orucu hemen hemen senin her yerde tutmuş oldum. ama anlat Hakan öyle mi? sen nerede çalışıyorsun? alüminyum, çelik, gümüş, altın hangisi? demir çelik mi? Türkiye'de mi? o zaman sen yaş biraz küçük 30 civarındasınız o. Tabi o civardır. Çünkü 36 e, sene de bir kupatıyor. Ki ben 7-8 yaşımda başladım. Hatırlıyorum böyle tuttuğumu. Ondan sonra hiç bırakmadık. Babam tavlardı bizi. Hadi oğlum bugün bana varış tut okula gitmeden önce tutardık akşam bize 50 kuruş on kuruş, yirmi kuruş verirdi. Orucu satardık akşam. Anam ayrı satardım babam ayrı satardım. Meğer herifler bizi kandırıyormuştu biz farkında değiliz. Öyle <gülüyor> alıştırıyorlarmış. Eskiler öyleydi. Allah rahmet etsin. Ya Kendini kızartın öyle kalın işte. Küçükmüştüm. Açaman değil mi? Bu şunun kırmızısını aç, açamıyor. Gücü <gülüyor> yetmiyor. Daha mesaj geliyor abi. E de bırak öyle bir kalsın. <gülüyor> Hayırlısı inşallah. Avrupa'da nasıl çalışma sistemleri? Türkiye gibi mi? Açamadı herhalde bana şey geldi ikişerde mesaj geldi ondan hayırlısın evet Türkiye'yi bilme dilden doğru söylüyor sen daha hunsun inşallah. Eskiden böyle bir güzel içecekler yaparlardı. Böyle tadı hoş olurdu. Neyden yaparlardı bilmem ama ha güzeldi. Böyle biraz limon tadı olurdu. Biraz net nasıl diyeyim böyle hmm, adı aklıma gelmiyor. He he kızılcık, gül bir şey daha vardı. diyeyim. Hoş bir tadı olurdu. Meyan değildi. Hmm. ad Aklıma gelmiyor. Kuşburnu da değildi. Neyse aklıma gelmiyor. <gülüyor> Yok vişne ne değil. Daha çıran atarlardı. Böyle küpün için anam güzel yapardı. Eskiden bizim mutfakta yere küp gömülüydü. Suyumuzu biz ondan içerdik. Buz gibi olurdu. Buzdolabı Falan neredeydi? Elektrik yok, bir şey yoktu. Bizim böyle <gülüyor> hatırlatma da şimdi böyle e, leğenleri vardı anam Mesela et, er, peynir, kokacak şeyleri şöyle bir şu koyarlardı, yerine kadar hatırladım. Leğene Onun içine koyarlardı. Onun üstüne de büyük bir leğen kapatırlardı. Aradaki o hava var ya Onun dolap işini yaparlardı. Aleykümselam ve rahmetullahi ve Amin kardeş. Sizin de bayramınız bari olsun. Hakikaten acayip kafaları çalışırlardı. Aslında nasıl diyeyim seyyar dolap yani. Aslında seyyar dolap. Seyyar dolap. Sonra tabii bunun elektriklisi çıktı. Havalısı çıktı, normalisi çıktı. Derin dondurucusu çıktı. Çıktı da çıktı. Millet artık tamamen şey oldu. Hı. Hmm. Elektronik oldu. Şimdi bir elektrikler gidiverse, millet emekli kullanamasa ne olur bilmem herhalde. Eskiler de gitti. <gülüyor> Allahü Vesselam rahmetullah. Akl verecek de kalmaz. Düşünü şimdi kadınların hepsi otomatik oldu. Otomatik çamaşır makinesi, otomatik plastik makinesi. Allahü Vesselam rahmetullah. Eskiden anam tokaşla yıkardı. Şimdi verse nasıl yıkarlar bilmem. Biz de altı kardeşiz. 29 tane benim yeğen var. Hep böyle kuma belerlerdi, Bez bağlarlardı. Şimdi hepsi naylon. Otomatik. Bir gün arkadaşın yanında oturum Aldı kağıdı, kalemi. Hesaplıyor, hesaplıyor. Böyle üç bebesi var. Abi biliyor musun diyor? Hayırdır dedim. Üç çocuk var ya diyor. Hayır dedim. Tamam abi diyor. Bunlara ödedeyim diyor. Şey parası, ee, çocuk bezi var ya. vallahi abi tam bir transportu alıyor diyor. <gülüyor> Alakasızla barabatallah hoş geldin Cevat. Tam bir transportu alıyor bir. Lan deli dedim. Ulan bir transportu alacağımı iyi bir galalardım. İyi bir bakaydı bebele ve bez istemeseydi daha iyi olmaz mı lan dedim. Abi nerede ya diyor. Onu gören o da bez istiyor diyor. Hayatta yıkamaz bunlar diyor. Böyle. Devir değişti. Herkes şimdi modern. Temiz. kültürlü. Düşünün eskinin o kadınları. Bak anam. Altı kardeşin bütün ihtiyacını görür. Camaşırlarını yıkar. Yemeklerini yapar. İnanın gece 2'de üçte kalkın. Anam da babam da gece namazlarını hiç kaçırmazlardı amin icma şimdikilerine bakın her şey otomatik mikro dalgalar fırınlar otomatik çamaşır makineleri bulaşık makineleri aslında bir de otomatik namaz kılan bir robot olsa gece namazları falan kılan yanında. nafileleri kılan yanında mı yanında mı <gülüyor> Amin. Ver bakayım bir sesini duyayım bunu Seyfo. Aliyüm salam varah abi sesini duyak sesinde mi oruçlan ne arıyorum ne soruyorum Ver bakayım Kemal bir sesini bir duyayım Seyfo'nun bahim. Nasıl bayram mutlu ben bir duyayım bahim mi? Seyfo Aliyüm varah Rabbu'nâzul cemelleri işlemeye nasip et hepimizin. Evet. Amin. Amin. Am. Demek senin de mikrofonun yok Kemal. Öyle mi? Sen de lazım değil mi? Yok, yarın değil. Amin amin. Ee, yok. Pazartesi başlanır. Bayram 8 gündür Musa. Eyvallah. Bayram üç gündür. Pazartesi denetim itibaren başlar. Ama Musa bir de yarına bir günü karıştırma. Zaten geçen günler bir bir başladık zor çıktık işin içinden amanı. sahım sakın burayı karıştırmak için bayramış <gülüyor> gün la ilahe illallah hayırlısı buyurun kardeşler ben mikrofonu fazla tutmayın ama hakikaten güzel bir gün geçirdim Rabbime hamdolsun. bayağı bir arkadaşı özlemiştim bayağı görmediğim arkadaşlar vardı. Sesini duymadığım kardeşlerim vardı. Bayağı hepsinin sesini duydum. Bayağı bir özlem gitti. Allah razı olsun. Hakikaten e, bayram bir farklı. Gecede niyet şart mı nafile oruçlarda? Adamına göre değişir Musa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gündüzleyin yanımıza gelirdi diyor. Evde yiyecek bir şey var mı? Yok. Zaten ben oruçluyum der giderdi diyor. Ayşe annemiz diyor ki biz diyor ile oturuyorduk diyor. Yiyecek hiçbir şey yoktu diyor. Biz de oruç tutuyorduk diyor. Derken diyor güzel bir yiyecek geldi diyor. Bize hediye. Biz de oturduk yedik diyor. Allah Resulü Vesselam ruhu yerine bir gün tutun dedidir. Nafile oruçlarda güne gün tutulmaz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tutun dediği de vardır. Dileyen tutar, dileyen tutmaz. Aha kapı çaldı. Bir bakalım. Nurullah Hangi Nurullah Ebu Berem? Nurullah, Nurullah. Çıkaramadım. İhtiyarlık, hiç hatırlat bakayım. Aleyküm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah'a kolaylık dileklerimle. Hoş geldin dedik. Yok. Ama <gülüyor> Amin. Ejmeğin kardeşim. Ama baya e, bayağı bir adam giriyor dükkana şimdi. Selamünaleyküm hocam diyor. Aleyküselam. Şeyin Hoca sen misin diyor. He benim adım Hüseyin diyor. Bak konuşacak gibi oluyor. Bazen herhalde çekiliyor mu? Korkuyor mu? Mutku tutuyor. Çekiliyor ki <gülüyor> Bazen böyle oluyor yani. <gülüyor> Belki de gelmiştir. Aleykümselam. <gülüyor> Aleykümselam. Bazen de bu yaz tatilinde Türkiye'yi baya bir dolaştım. Karadeniz'di Akdeniz'di ortaydı baya bir 40, 40 ile falan gittim böyle bir dolaştım turladım ah, evet. belki o günlerde geldiyse bulamamış olabilir Hı. Ankara'da mı? Elim sohbetlere mi? Allah Allah Nurullah La ilahe illallah Başka bir adı var mı? <gülüyor> Halitacı. Halitacı, Halitacı, Halitacı, Halitacı. <gülüyor> He bir tane hatırlıyorum da onun adını hatırlamıyorum. Bir iki sefer bir geldi bir daha gelmedi. Ama bayağı oldu Dandanı desem öyle. Boş ve zafer. Aslında ben olsaydım akşam yediye kadar. Ali Kibşelamı Ramtullah Berkat, sizinle bayramız bari olsun. Hoş geldiniz. Allah durdum onlara zafer. <gülüyor> Haber vermezdim ha. <gülüyor> Cahitler nerede konuştunuz? Eban var. Neyse ne de mi? Aslında internet bu kadar ilerlemişken şuradan hepinize bir baklava ikram etsem sarma ikram etsem değil mi kardeşler? Vallahi. Hmm. Allah'a bir güzel olur ki. Online karıştırma şimdi baba, <gülüyor> zarar ettirecek. Biz şuradan bahsediyoruz canım. Şu ekranı şöyle koyacağız, çataldan bir etten alıp yiyeceğiz. Online karıştırma. <gülüyor> ha Zafir, ne yaptın hastanın bu bizim baklava işini? bir şey ettin mi afiyet olsun <gülüyor> afiyet olsun adamın birisi <gülüyor> daha künefe yapacaktı arkadaşlar Adanalı Adana'da kalan hataylı bir arkadaş güzel künefe yaparmış Ne batini vallahi ne güzel olur. Daha hala künefe yapacak. Şu küçük Müslümanın babası var, raptıcı. Ama bir gün Adana'ya gittik. Adamlar Allah razı olsun, hakikaten tepsi tepsi e, künefe yaptılar. Ama o gün benim dişim öyle bir sızladı ki yiyemedim ha. Nasip değilmiş demek ki. Adam bize künefe yaptı. Telsi tepsi. Bizim o gün dişimiz ağrıdı. Demek ki nasip olmayınca olmuyor. Hayırlısı. Evet bizim Türkiye'deki bayramlar böyle. Gelelim Avrupalılara. Kemal şimdi orada göğül ellerinde oturuyor dışarı eli bakıyor olan diyor şimdi diyor Noel olsa evet. hepsi karnaval yapar hoplar zıplar ne yapacaklarını şaşırırlar bizimkiler tutar Noel kutlar onlar bizim bayramı kutlamaz değil mi Kemal? <gülüyor> hakikaten ne kadar testen? değil mi? yılbaşı olur <gülüyor> o kasayı ben bir gün boynuna asıp göndereceğim ama hayırlı şu bakap <gülüyor> hadi bakalım Allah yardımcımız olsun hımm hıhı hıhı öyle ya bir bakıyorsun Bir bakıyorsun kardeşler böyle e, Ocak ayını yani aralığın sonuna geliyorsun herkes hindi satıyor. E, hindi dolması, hindi bilmem nesi, bunlar tanıtılmaya başlıyor. Ne kadar herifler ya. Bir okuz alıp da kesemiyorlar bayramlarında. Tabi hindi kesti mi geldi başkası yemeyecek. Allah'ın izniyle biz toşun keseriz ya. Millete böyle gelin. Hı. Bu kadar cimri bunlara. Bayramlarında bile cimri bunlara. <gülüyor> Hayırlısı inşallah. Yok Musa hiç cimri olmaz. Musa bonkördür. Musa hiç cimri olmaz. Ben ne zaman gitsem hakikaten nasipli giderim ha. Bak geçen gittim sofraya Allah razı olsun. Kocaman bir oyunu kızartmışlar koymuşlar. Hakikaten ama. Bahtım bahtım Allah Allah dedim. Ramazan acaba acıktık da hakikaten gözümüz mü öyle görüyor diye. Hakikaten o zaman bir huzunu kızartmış olmuşlar. Nusun'a gittim. Armutlar bahçede. Böyle oldu tabi. 50 yerden 50 soru soruyorlar. Herifler koyunu götürüyorlar beni konuşturuyorlar kardeşim. Olmaz ki. Millet koyunun başında oturmuş, yiyorlar. daha soru soruyorlar. Olmaz. Hayırlısı inşallah. Allah şükretmeyi nasip etsin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın ama hakikaten Musa'nın annesi olsun babası olsun, Allah razı olsun uzun ömür versin Rabbim sıhhat afiyet versin ee, evlere hakikaten gelenin gidenin eksik olmadı hep hizmet ederler gece yarısı olsun ben uğrarım Musagile teyzem kal kal ya keser getirir Hüseyin mi getirir bir hocam hoş geldin elmayı yıkar getirir çay demlenir valla çok misafirperverler hakikaten öyle Aleyküm selam Hoş geldiniz ve Ben mesela her evde yiyip içmem. Yani utanırım. Bir sıkılganlık var çocukluktan gelen. 5-6 ev vardır çok rahat yiyip içtiğim. Bunlardan birisi Musannevi'dir yani. Yani kendi ev gibi rahat hareket ederim. Allah razı olsun. Birkaç ev var böyle rahat ettim. Öyle insan böyle kendi gibi gördü mü çok rahat ediyor. Babası da öyle, annesi de öyle. Çok ikram sever birisi. Babası bak gece yarısı biz yola çıkarız, ta kapıya kadar gelir Hüseyin emmi. Kulaklarda ağır eşitiz, anlaşırız ama. <gülüyor> Maşallah var, dinç. Öyle öyle. Maşallah var. hayırlısı inşallah kardeşler ve mikrofonu fazla tutmayın buyurun inşallah konuşmak isteyen kardeşlerimiz varsa alsınlar bayramlaşsınlar bir seslerini duyalım böyle muhabbet etsinler bir anılarını söylesinler malum Kemal Laz öldüğü için mikrofonu yok amin amin garibimin mikrofon için <gülüyor> yakında değil ki kardeşim bir mikrofon göndererek Alaman illerine gitmiş koskoca Karadeniz'in yeşil fındık bahçelerini bırakmış temelere gitmiş bizim bir arkadaş vardı Filistinli. he öyle misin Galiba'nın kimliği yok. Kuveyt doğumunu 18'ini bitirmeden çıkmış. Kuveyt almaz. Türkiye kimlik vermez. Oraya gidecek, buraya gidecek. Dominik diye bir yer varmış. Amerika'nın, Orta Amerika'nın bir yerinde. 6000 dolar verene kimlik veriyor. Tek şartla ülkeye gitmeyeceksin. Ama her yerde de geçiyor onun kimliği. Şimdi arkadaşın kimliğine baktık. Dominik Cumhuriyeti. Üstünde haç var böyle. Ne ne bu? Valla ben de bilmiyorum. Haritayı aldık elimize. Ara ara Dominik Cumhuriyetini bulamadık. Valla. Sonra Google'a yazdık. Google buldu. Bu karnavalların bol bol yaptığı bir şehir gibi bir yermiş. Böyle Kızıldereli değil de bu bir acayip yer. Adamlara mana kadar uyanık bir tanesi çıkmış bu Filistinlere kimse şey yapmıyor. Şşş, hararet yapmayın. Hayırlısın inşallah. Böyle uyanıklar da var. Dominik Cumhuriyeti. Onun ne Evet. Bugün bayramınız tekrar mübarek olsun. Ben biraz durup... Süleyman'ı görsin. O bakana gitti. İslami şeyleri Oşiya'da da kahinliğe Aleykümselam Hakikaten var ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok, o yanlış yaptı o çok yanlış yaptı o cezasını çekecek o yanlış yaptı evet hayırlısı inşallah neyse bayram <gülüyor> aleyküm selam hayırdır zafer ya mı çıkıyorsun yoksa? Gece gece gitme. Adam yatacak, uyuyacak şimdi. Tamam. Hadi bakalım. Hadi selametle. Hadi bakalım. Selam söyle. <gülüyor> Kardeşler geceniz bayrak olsun. Rabbim gönlünüzü hoş etsin. Evinizi bereketli kılsın, vücudunuza sıhhat versin, amellerimizi zayi etmesin. Selamun Aleyküm, Olamazı, Tıla Berekatim. Fırkalar, cemaatler olmayacak zanlıyla fırkaya geri dönmesi çabalarında tökezlemesi.